Dergi. İş sanatın sunduğu açık dergi devam ediyor. 95.0 Açık Radyosunuz ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Borusan Kontemporinin 2021 yılı koleksiyon sergisi geçtiğimiz Nisan ayında izleyicilerine ulaşmış olan düş suda çerçevesinde ve çevresinde. Doktor Kumru ne bu akşam yayında bir araya geliyoruz. Borsan Contemporary'in hem Düş Suda sergisini hem de aslında dijital mecradaki faaliyetlerini de değerlendirmemize fırsat verecek bir söyleşinin ilk saniyelerinde Kumru hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Kumru Eren, hoş geldiniz. Hoş de. bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Evet, Düş Suda sergisi uzun bir süredir erişimde aslında ve Kasım... Sonundayız. Aslında aralığın ilk günündeyiz. Önümüzdeki neredeyse 3-4 ay boyunca da deneyime açık olacak bir dijital önermesi Borusan Contemporary'nin az evvel de söylediğim gibi bu kıymetli işi değerlendirme fırsatımız olacak bu söyleşi. Bunun dışında da bir dizi hazır sizi yakalamışken dijital mecra hakkında. Ee, sorun ve sorunum var. <gülüyor> Cevaplarını <gülüyor> almak isteyeceğim. Evet. <gülüyor> e, Borusan Contemporary'in yeni medya ağırlıklı koleksiyonu edip Cansever'in şiirinden hareketle yorumlayan çok kıymetli bir iş e, Düş Sudam. Ee, şöyle izah etmeye çalıştım sergi hareketli imge ile şiirsel imge arasında bir bağ kuruyor ve bu bağ ile konumlandığı ve parçası olduğu kentin sakinlerine de galiba yeni bir tırnak içinde izleme biçimi ve alanı sunmakta. Bu manada Kumru Hanım Düz Suda sergisinin temel önermesini bize izah edebilir misiniz acaba? Teşekkür ediyorum elimden geldiğince ben de sorunlarınıza, sorunlarınıza diyeyim ve bu alandaki <gülüyor> katkı yapmaya çalışacağım. İki izlekte asla bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Dediğiniz gibi birincisi serginin içeriği ve yapısı anlamında, anlatı tarafındaki yapısı anlamında ki çok güzel özetlediniz. İkincisi de bizim bunu izleyeceğiz suma biçimindeki yerine getirdiğimiz yenilikler ama sanıyorum bunu bir etap sonra konuşuyor olacağız. Evet, evet. Ben biraz içerik tarafından tabii ki buradaki önermeye ki bence asıl kıymetli olan tarafı buradaki... E, serginin yap, yapım aşamasında, kurulum aşamasında ortaya koyduğu anlatı ve dediğiniz gibi aslında işte kent sakinlerine, e, izleyicisine nasıl bir e, okuma kolaylığı sunduğu Hı. ve nasıl onları yakaladığı noktasında. Şimdi belki şunu söylemek lazım. Borusan Contemporary'in e, kar amacı gütmeyen bir sanat kurumu olarak öncelikli amaçlarından biri zaten sanat okur yazarlığını yaygınlaştırmak. Tabi bu söylediğim başlık çok büyük bir başlık ama bizim buradaki amacımız alanımız daha doğrusu güncel sanat ve öncü olarak da çağdaş sanat. Yani kendi çalışma alanımızdaki sanat okuryazarlığı tabii ki. Hı hı. E, koleksiyonumuz da siz ondan da bahsettiniz e, yaklaşık 800 eserden oluşan bunlar e, medyalarına göre fotoğraftan e, ışık yerleştirmesine pentüre kadar çok e, geniş çeşitli güncel e, medyaları içeriyor. Ee, ve bunlar da genellikle hem güncel medyaları medyumları kullanıyorlar hem de e, bu medyalar aracılığıyla güncel meselelere dokunmaya çalışıyorlar. Ve e, sanatçılara baktığımızda farklı coğrafyalardan, farklı kuşaklardan, farklı yaş gruplarından sanatçılar olduğunu da görüyorsunuz. İşte burada bu koleksiyonu, bu kadar geniş kapsamlı bir koleksiyonu izleyiciye sunarken ne yapmak gerekir? Evet. Tabii ki bu küratöryel bir yaklaşım. Burada küratörümüz Necmi Sövünvezi de anmadan edemem. Burada bu okumayı, yani bu bir araya gelen farklı disiplinlerden, farklı medyalardan bir araya gelen çağdaş işleri okumanın daha anlaşılır olması için getirdiğimiz önerme Türkiye'deki izleyicinin tabii İmdiye dünyasında ilişkilenebilmek, ona dokunmak için Çağdaş Türk Edebiyatı üzerinden bir okuma izleyi sağlamaktı. Hı. Temel önermemizin bu olduğunu söyleyebilirim. Tabii bu edebiyat üzerinden bir çağdaş sanat okuması yeni bir haber değil tabii ki. Tabii. Ama tabii bunun bir sürdürülebilirliği ve belli bir izlekte yapılması bence biraz daha işi farklı kuruyor. Koleksiyon sergilerimize bağlamında baktığımızda 2015'te aslında biz böyle bir okuma önermesine başladık. 2015-2016 döneminden itibaren bunu devam ediyoruz kronolojik sırayla. 2015 ileyle Erbil'le başlıyor. 2016 Tezer Özlü sonrasında İlham Berg, Tom Suyar, Oktay Rifat, Metin Eloğlu, Cemal Süreya, Turgut Uyar ve en da bugünkü bir sergimi, koleksiyon sergimizin ana yapısını oluşturan şiiriyle 1970'te kaleme aldı. Şiiriyle Edip Cansever. Evet, Düş ee, Su'da şiiri evet, sergiye de ismini evet. veren şiir. Hı hı. Dolayısıyla buradaki e, bu şi, sergi üzerine gelirsek de yeni medyanın hareketli imgeye dayalı akışkan imgeye dayalı olan e, zaman bazlı medya dediğimiz bu medyayı e, su akışkanlık gibi temalarla ilişkilendiren bir e, sergi yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Buradaki Eserlerin formal dili hem de e, Edip Cansever'le kurduğumuz ilişki ayrıca bir, bir bağlam, bir katman daha ekleniyor. O da Pirili Köşk'ün tabii ki e, İstanbul Boğazı'yla e, olan yakınlığı dolayısıyla burada mimari anlamda kurdu ilişki aslında. Dolayısıyla burada üçlü bir diyalog var. E, biz de bu üzerine altını çizmek üzere hem bu dizelerden tabii küratörümüz yola çıktı. Aynı zamanda da mimariye de... E, bu dizeleri yerleştirdik ve mimariyle de ilişkilenmiş olduk. Evet eğer Necmi Bey burada olsaydı biraz da aslında Düş Sudan'ın sağladığı repertuar ve bunun sergiye katkıları ayrıca belli köşklü şiirin girdiği diyalog e, kısımlarını da belki ayrıntılandırabilirdik. Ama e, zaten kısıtlı süremiz var konuşacak da çok konu var e, Hı -hı. hemen aslında. Ben arayüzler konusuna geçmek istiyorum. Yani serginin nasıl deneyimlendiği konusuna. Borosan Contemporary'in ana sergileme alanında yayılan çağdaş sanat işleri. Evet nasıl bir arayüzde bu sergi vesilesiyle izleyicisiyle buluşuyor bunu sormak isterim. Hı hı. Bir de tabii akılda şunu da tutmak. Belki aslında sizin yönteminizi ve iletişim biçiminizi biraz ayrıştırabilmek için diğerlerinden malum pandemi boyunca muhtelif kurumlar tarafından farklı e, dijital arayüzler de önerildi. Bu manada Borusan Contemporary'nin izleyiciye sunduğu arayüz nasıl ayrışmakta diğerlerinden? Burada kullandığınız arayüz gerçekten çok doğru bir tanımlama bence. Terminoloji olarak çok doğru. <gülüyor> Pandemi nedeniyle tabii ki pek çok kurum bu enstrümanı kullanmaya başladı. Mecbur kalındı. Bu izleyiciye ulaşmak konusunda bir yöntem. Elbette sanat deneyiminin bizatihi kendisi değil. Ancak bir dökümantasyon ve bir iletişim aracı, bir kanal. Bizim ayrıştığımız noktayı sorarsanız en önemli konu şu... Eğer dijital sanat ya da yeni medya üzerinde çalıştığınız zaman eserlerin çoğunun ekran üzerinden deneyimlenme gibi bir avantajı var. Evet. Yani ekran için zaten e, deneyimlenmek üzere yaratılmış bir eseri. E, bu bahsettiğiniz arı deneyimletmek, izleyici ulaştırmak başka bir şey ama atıyorum bir Rothko eserini ulaştırdığınız zaman elbette ki o... E, Pentürle gireceği ilişki, bir nesneyle gireceği ilişki tabii ki aynı ilişki, aynı deneyim değil. <gülüyor> Burada bence bizim ayrıştığımız nokta ne olduğunu söyleyebilirim. Bu arayüzler konusunda da yine biraz daha açarsak. Aslında 2017'den beri biz izleyici deneyimini farklı enstrümanlarla, teknolojik enstrümanlarla geliştirmeye çalışıyoruz. Bunlardan işte Google Aslan Culture'ın kullanımı gibi ya da işte dijital sergi rehberinin oluşturulması gibi Başlamıştı zaten hı hı. E, fakat burada farklı bir bu sergiyi e, bu arayüzlere taşırken başka bir temel yani bir ihtiyaçtan ziyade bir e, izleyiciye nasıl erişiriz? Tabii ki bu motivasyon da var ama burada başka bir e, niyet daha vardı içinde onu söyleyebilirim. O da asıl görsel sanat yani bu çağdaş sanat e, eserlerimiz teknoloji ve hikaye anlatıcılığını birleştirmek. Çünkü aslında bizim burada yaptığımız serginin anlattığı hikayeyi başka bir şekilde kendi yorumumuza katarak anlatmaya çalışmak. Asla bakarsanız müzelerimiz yani sanat kurumuyuz tabii biz ama müzeler diye daha büyük parantezle yola çıkarsak tarih sahnesine çıkma hikayeleri de zaten Ulus devletlerin hikayelerini anlatmaktı. Evet. Şimdi sanat kurumları ve müzelerin sanat eserlerini sunarken Hikaye anlatıcıları olduklarının da her zaman düşünmesi gerek, gerekli bana göre. Hı hı. E, o yüzden artık sadece standart sergileme metotları yani ben işte beyaz küpüm var içine eserleri koydum gelin lan daha öte e, izleyiciyi e, katılımcı bir hale getiren etkileşimli bir e, farklı bir e, kültürel e, metoda dönmeleri, farklı bir modele dönmeleri gerekiyor ki zaten bu dönüşüm çoktan başlamıştı. E, sergi özeline de gelirsek biz e, farklı deneyimler tasarladık. Bunlardan en basiti daha ziyade e, diğer kurumlarda da görebileceğiniz gibi 360 derece sanal sergi turuydu. Fakat burada web sitemizi biz bir, web sitesini ek, yani açtığınız ekranı bir sahneye dönüştürmek açısından Hı -hı. gece gündüz es, e, bunu şey etkileşimli yaptık işte gece girdiğinizde gece görüntülerini görebildiğiniz Köşk'ün. gündüz ise yine gündüz ışığında Hı -hı. bir arttırılmış gerçeklik uygulamamız var Hı -hı. E, bunlar hem iOS hem de Android cihazlarda çalışacak şekilde bir e, sergiden belli eserlerin deneyimlendiği bir boğaz e, rotasını boğazlı bir sanat rotası kurguladık. Ee, bu Arnavutköy'den başlayıp e, Emirgan Korusu'na kadar devam eden bir rota ve şu anda 12 tane eser izlenebiliyor. Böylece aslında bu ilk başta bahsettiğim boğaz içiyle suyla olan ilişkiyi de biraz ön plana çıkararak eserlerin boğaz üzerinde yani su üzerine de görebiliyorsunuz eğer arttırılmış gerçeklik uygulamasıyla. Evet. Ee, i̇kincisi buydu. Üçüncüsü bu sefer başka bir şey denemek istedik ve bir sanat eserinin yani bir eserin içine nasıl girebiliriz biz e, VR aracılığıyla burada da sanal gerçeklik aracılığıyla e, buumunun daha önce bizim siparişimizle üretilen e, Borsan Siparişleri üretilmiş bir Boğazda Bayık Balık Oyunu adlı eserini e, ki bu Boğaz yüzeyine e, Betimleyen bir eser, bir fotoğraf. Hı hı. Buradan bu içine girdik. Yani bir yer gözlü aracılığıyla siz bu e, yaptığımız prodüksiyonu e, Boğaz'ı için deneyimleyebiliyorsunuz. Yine bu boğazlı olan başta anlattığım anlatıya da eklemlenebilen bir deneyimdi. Hı hı. E, bir de bu e, yine Pirili Köşk'ün bu yakınlığı Boğaz'la kurduğu ilişki ve mimarisine yine ön plana çıkartan bu bahsettiğim eser üzerine kurguladığımız animasyon prodüksiyonunu Kirli Köşk'ün cephesine yansıttık. Yani e, denizin içini, e, binanın yüzeyinde görebiliyorsunuz aslında bir mapping çalışması var şu anda. Kısaca ben bu böyle bir dört katman olarak özetleyebilirim deneyimin e, aşamalarını. Evet çok teşekkür ederim özetiniz için. Açık dergide Kumru Eren'le birlikteyiz. Borsan Kontemporary'in devam etmekte olan Düş Sudan sergisini sergileme önerisini Konuşuyoruz bu akşam açık sergide. Sergin nartları başka caynıtlarına da bakmak isterim tabii ki. Ama bir yandan ...aklıma şöyle bir soru da geliyor, hafif kavramsal da dayanan bir soru. Bir yandan da aslında güncelliğinde dayatmasıyla bana bir biçimde hani kendini soru olarak dayatıyor. Şöyle ki bu aslında tarif ettiğiniz deneyimin geçiciliğine ilişkin nasıl bir formül var? Yani son yıllarda çok Çokça konuşuluyor dijital sanatların, dijital sanat ürünlerinin nasıl muhafaza edileceği meselesi, kalıcılık konusu. Önemli bir tartışmaya da tekabül ediyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla kurum olarak Borsan Contemporary'in ki koleksiyonun önemini rahatlıkla teslim edebiliriz. Dijital koleksiyonlara mesafesi ilişkisini nasıl tarif edebilirsiniz acaba? Peki ilk sorudan başlayayım galiba birbirine. Devam eden iki soru oldu sanıyorum. E, deneyim yani süreç aslında diyelim. Tabii Hı -hı. ki süreci belgelemek çok kolay bir iş değil. Aslında 1960'lardan beri hatırlarsanız performans sanatının yapmaya çalıştığı şey video sanatının doğurdu bir taraftan. Bu enteresan bir çıktıydı bence. E, ama çok basit bir cevabım var. Bu nasıl bunu e, koruyorsunuz derseniz bunun yanıtı yayın yapmak bence. Evet. Yani bir, bir sanat kurumunun zaten bana göre, göre görevlerinden biri de yaptığı şeyler eğinleşmek. Dolayısıyla bunu bir entelektüel bilgi tarafında da bir artı değer üretebilmek. Doğru. Ee, yoksa zaten dediğiniz gibi binlerce deneyim var ve bunların bir kısmı artistik. Bir taraf bir kısmının artistik deneyim olup olup olmadığını tartışabiliriz halen. Yani dijitalde yapılan üretilen her şey. E, i̇lla bir sanat eseri olmak zorunda değil bazıları bence sadece animasyon günün sonunda bakarsanız bir sanat e, yapıtı hangi medyumla üretirseniz üretin arka planında bir güç yoksa entelektüel düşünsel bir güç zaten dekorasyonla sınırlı kalır caktır. Evet diye düşünüyorum. Ee, yani bilmiyorum hani bir katkım oldu mu sorunuzda ama bence burada mecra'dan ziyade ya da deneyimin nasıl sunulduğundan ziyade önemli olan arkasındaki fikir ve kavramsal boyutu diye düşünüyorum. Siz bunu ile ne, sunarsanız suyun sunun gü güçlü bir konsept varsa o zaten yaşamaya devam edecektir. Evet. Ee, ikinci soruma gelir sorunuza gelirsek de e, şöyle e, koleksiyonlarla tabi dünya çapında pek çok koleksiyonla bir, yani izliyoruz en azından. Hı -hı. Kendi alanımızdaki dünyayı izliyoruz, ne olduğuna bakıyoruz. Bu hem iş yapış biçimlerimize anlamında ilham verebiliyor ama sadece dijital koleksiyonlarla değil, birebir ilişkimizin yakın olduğu koleksiyonlar bizim daha ziyade kurumsal koleksiyonlar aslında. Hı -hı. Hatta bu noktada IYAKA diye bir birliğin de üyesiyiz. Uluslararası Kurumsal Koleksiyonerler Birliği açılımı. Dünyanın farklı köşelerinden 56 kurumun koleksiyonun oluşan bir yapı. Bunlar tabii sermaye grupları aslında yani finanstan, yani bankacılık, finans, enerji, hatta gıdaya farklı sektörlerden oluşan ve çok köklü kurumların koleksiyonları. Biz onlarla hatta yani paslaşıp işbirliği de yapıyoruz. Çok sıcak bir ilişki olduğunu söyleyebilirim. Aslında her ne kadar çağdaş sanat merkezli olsa da mesela içinde müthiş bir goya koleksiyonu olan Banka de Espan'a var. Hani üyesi. Dolayısıyla çok zengin bir koleksiyon yelpazesi sunuyor. Dolayısıyla bu noktada sadece dijital ya da yeni medya odaklı koleksiyonlar değil ama pek çok koleksiyonla ilişkimiz sıcak olarak sürüyor. Açık Dergi Şimdi ben düsuda sergisine geri dönmek istiyorum, serginin muhteviyatına daha doğrusu geri dönmek. Tabii ederim. memnuniyetle. <gülüyor> i̇sterim. Son birkaç dakika içerisindeyiz. E, son bölümüne geçerken söyleşinin 2022 barına kadar e, deneyimlenebilecek düsuda işlerden biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Seçkiden daha doğrusu seçkinin nasıl e, oluşturulduğunu sormak isterim ayrıca zor olacak. Bu tabiri de çok sevmem ama ortaya çıkan toplamı nasıl tarif edebilirsiniz düsuda sergisinde? kapsamlı bir soru ben birkaç dakikada hemen hızlıca <gülüyor> e, yanıtlamaya çalışayım Lütfen. öncelikle şöyle bir düzeltme yani bir düzeltme değil de bir ek olarak şunu e, söylemek isterim Mart 2022'ye kadar biz tüm bu dijital sunumlar erişilebilir demiştik. Ancak şimdi bir katman daha ekleyeceğiz. Hmm. O katman belki de izleyiciyi sevindirecek, dinleyicilerimiz de sevindirecek bir katman olabilir. Çünkü fiziki ziyaret açıyoruz oh, Mart 2020'de. Evet. Dolayısıyla çok daha o katmanlar birbirini besleyecek diye düşünüyorum. Tabii bu arayüzde de güncellemeler de olacak. Sunumlarımız güncellenecek. Burada demiştim şiirselimgeler ve mimari arasındaki ilişkiye de odaklanılmıştı. Dolayısıyla hani bütünle geldiğinizde e, toplamını aslında bu diyalogun e, vurgusu kendisini hissetiyor. Hatta ben şöyle bir şey söylemeyi tercih ederim. Mekanın kendi sözü olan. Kendi sözünün de duyulacağı bir sergi hı hı. bence. Bunu özellikle bu dijital e, deneyimlerle, sunumlarla birlikte fiziki katman eklendiğinde ben izleyicimizin buna çok e, güçlü bir şekilde hissettiğini düşünüyorum. Kesinlikle. E, farklı medyumlardan yapıtlar olduğunu söylemiştim. E, işte, projeksiyon yerleştirmeleri var mesela Peter Koffin, Terry Dreyfus gibi. E, fotoğraf var oldukça yoğun. İşte Blum'un, Ellen Coyle, Frank Thiel, Michael Wolf gibi sanatçıların. Hı hı. E, bizim sıklıkla kullandığımız ve sevdiğimiz video mecrasından işte El Brandt, Anfilatina, Rafael Rosendal gibi sanatçılar var. Ve tabii yine e, Perili Köşk'ün mimarisiyle bütünleşen ve hani o biraz önce söylediğim sözü e, tınısını çok farklılaştıran ışık yerleştirmeleri var. Onu zenginleştiren Ivan Navarro, Jim Campbell, Marjan Anucci gibi. Dolayısıyla bu şiiri zengin, bu içerikli bir şiiri tabii dediğimiz gibi tekrar et, tekrar etmek değil ama kendi yorumumuzla, mimariyle, İstanbul Boğazı'yla, bulunduğumuz lokasyonla birleştirerek izleyicilerimize gerçekten 360 derece diyebileceğimiz bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz. Hem sergi deneyimi Fiziki noktada hem de e, bu arayüzler aracılığıyla farklı erişme olanakları. Peki benim bir sonraki sorum 2022 baharı ve yazına de ama zaten yeni bir katman geleceğini de belirttiğiniz Düz Bu da bu arada bu söyleşinin biraz sürpriz haberi oldu. Çok teşekkür evet, ediyorum paylaştığınız için. <gülüyor> e, var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler belki ilerisine ilişkin Düz Suda'nın peşi sıra olacaklara dair? Bilmem belki bir ipucu vermek istersiniz. Peki küçük bir ipucu. Şöyle pandemi nedeniyle Fiyerli Köşk bir süredir ziyade kapalı. İzleyicilerimiz bunu biliyor. Ama işte Mart 2000 yani toplumsal ve tabii sağlık koşullarının el verdiği nebzede bizim Mart ayında artık açmayız. İzleyicimizle mekanımıza da buluşmayı arzu ediyoruz. Çok arzu ediyoruz. Özledik çünkü. <gülüyor> Şu anda Yer vereceğimiz proje düz Suda ile birlikte yine Mart döneminde 2022 projesi diyeyim. Ee, çok az bilinen aslında Borusan Contemporary'in, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nun da gelişimine çok, e, gelişimi tarafında önemsediği ve yöntem olarak benimsediği başka bir pek az bilinen Konulardan bir tanesi bizim siparişle sanatçılara e, eser ürettiriyor olmamız. Ve bunu yaparken de e, farklı coğrafyalardan sanatçıları aslında çağdaş sanatçıları Türkiye'nin aslında bulunduğumuz coğrafyanın kültürel ve mimari ya da coğrafi değerleriyle buluşturmaya çalışıyoruz. Onları yorumlatmaya çalışıyoruz. Amacımız bunu 2017 yılından beri e, düzenli bir şekilde yapıyoruz bu kapsamda daha önceki projeler işte Ola Kolehman'ın mimarlığı ve İstanbul yapılarıydı. İşte biraz önce bahsettik buğunun Boğaz içisiydi. onun dışında Perli Köşkü özel site spesifik üretilmiş Terry Dreyfus, Marco Brambilla, Ekrem Yalçın da Jerizünük gibi sanatçılar da var. Onlar da mekanı özel üretilmiş işlerdi. Bunu birlikte Düsseldorf bu 20. yüzyılın önemli fotoğraf akımı. Düsseldorf Okulu'nun önemli temsilcilerinin Axel Hütte'nin Türkiye'nin antik kentleri üzerine ürettiği bir seri vardı. Yani biz hı. bunu siparişle ürettirdik. Hı hı. E, şimdi bu sene e, bu sergiyi ziyaretçiliğe buluşturmayı ümit ediyoruz. Harika. Hakikaten heyecan verici. Ayrıntıları zamanı gelince alırız o zaman sizden Kumru Hanım. Eğer Kesinlikle. Uygunsa sizin için de çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için Kumru Eren. E, açık Radyo dinleyicilerine düş sudayı tarif etmeye çalıştık hep birlikte iyi çalışmalar diliyorum efendim. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim ilgilen. Açık dergi.